Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Bugün Müslümanlar olarak biz Bedri anlamış, kavramış olsaydık çok daha farklı bir Müslümanlık yaşardık. Bizden önceki nesil Bedri anlamış nesil olsaydı çok daha farklı bir Müslümanlık miras ederlerdi bize. Aynı şekilde 100 sene sonraki nesiller için de geçerli bu. Bedir anlaşılmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim Bedir anlatan ayetlerle dolu. Bedir'in anlaşılamamasının sonuçları namazın nasıl kılınacağının bilinememesinin sonuçları ile Üç aşağı beş yukarı aynıdır. Biri amelde bir mesele, öbürü de imanda bir mesele olarak. Neden Bedir gazvesi ortaya çıktı? Bu sorunun cevabını bulalım, anlamaya yardım etsin diye. Neden Bedir? Çünkü Bedir, hak ile batılın karşılaşmasıydı. Dünyada hak var, batıl var. Ta ihbuto minha jami'ın bazı kum l-bağın adol, inin cennetten birbirinize düşman olarak yaşayın bu dünyada diye Allahu Teala'nın babamız Adem aleyhisselama emir buyurduğu günden beri hak var, batıl var. O günkü karşılaşması hak ile batılın bedir olarak isimlendi. Kıyamet gününe kadar da bu devam edecek. Dolayısıyla kıyamet gününe kadar bedrin gerekçesi var olacak hep. Herhangi bir gün Bedir kalkmayacak. İnsanlar Bedir'i roman gibi okurken büyük Bedir'ler kaybedecekler. Belki bunu fark etmeyecekler. Allah muhafaza buyursun. İkinci olarak bedrin Ciddi bir sebebi de muhacirler, Allah onlardan razı olsun, Mekke'den gelirken üzerlerindeki elbiselerle geldiler sadece. Ta İbrahim aleyhisselamdan beri onlara dedelerinden miras kalan evleri de, ev eşyasını da, para birikimini de alıp gelemediler. Ensar ise Medineliler, Allah onlardan da razı olsun, zengin sayılıyorlardı. En azından muhacirlere kıyas edildiğine göre. Muhacirler, fakir insanlar değillerdi. Bilal fakirdi sadece. Radıyallahu anh. Muhacirler, aslında varidiyatı olan kimselerdiler. Varlıkları vardı Mekke'de. Ama, gasp edilmiş mallardı. Dolayısıyla, ya gidip Mekke'deki mallarını verin biz geri istiyoruz bir daha geri dönmeyeceğiz diyeceklerdi. O günkü şartlarda böyle bir imkan yoktu. Ya da Kureyşlilerden yani o malları gasp edip dedelerinden kalan evleri, paralarını neyi varsa hayvanlarını gasp edip vermeyen Kureyşlilerden başka bir isimle bunu alacaklardı Bedir bu ismin adıydı işte ama asıl gaye bu değil tabi bu maddi sebeplerden bir tanesi burada Medine'nin coğrafya konumunu düşünelim Mekke ile Medine ve Şam Şam o günkü dünya ticaretinin döndüğü önemli noktalardan bir tanesi Mekke en güneyde. Onun 400 kilometre kadar yukarısında Medine, onun daha yukarısında da Şam var. 1 kilometre sağdan, 3 kilometre soldan önemli değil. Kızıl Denizin dikey bir şekilde en üstünden en aşağısına doğru, en aşağısından en yukarısına doğru mal nakliyatı yapılıyor. Kureyş senede 2 defa ticaret yapıyor bu ticareti yazın işte bir tarafa mesela Şam tarafına doğru kışın Yemen tarafına doğru yapıyorlar. Bütün ekonomik hayat Mekke'de o giden gelen kervana bağlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbarat çalışmaları yaptı. Bu çalışmalarda Kureyş'in bin kadar yüklü deve ile Şam'dan Mekke'ye döndüğünü öğrendi. Bin deveyi sakın basit görmeyin. Bir şehrin altı aylık yiyeceği giyeceği kabı cana demek bu. Yani bir deve on kiloluk bir çuval taşımıyor. Bir deveye hiç yüklenmediği zaman 150-200 kilo yük yükleniyor. İnsanların ekonomik değeri yanında ikinci bir pazar toplama imkanı olmayan bir yerde, Kureyş'in bu bin develik Şam'dan gelen kervanı, altı aylık hayatı demek. Şimdi hala dünya ne hale geldi, ne kadar zengin oldu, filan ülke filan ülkeye ambargo uyguluyor diyor. Ne demek ambargo? Petrolünü satamazsın diyor, para kazanma diye. Sana buğday satanı vururum. Onu da cezalandırırım diyor. Filan ülkeye filan ülkeye böyle bir ambargo uyguluyor. Neden? Çünkü ben seni halkına karşı buğdaysız bıraktığım zaman, para musluklarını kıstığım zaman halkın seni sıkıştıracak. Ben de hiç başımı derde sokmadan seni devireceğim diyor. Bu bir savaş türü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in e, Şam'dan Medine'yi transit geçip Mekke'ye gidecek olan çünkü böyle bir cetvelle konulsa neredeyse aynı hizada Mekke, Medine e, ve Şam. Oradan başka bir alternatif yolu da yok. Yani her ne kadar yollar böyle çöl olduğu gibi yol gibi görünse de öyle değil o. Yani kullanamadığın yolda kaybolursun. Bir ikincisi bataklığa rastlarsın, ölür gidersin. Mecbur kervanların izlediği yollar var şu andaki Mekke, Medine güzergahı da üç aşağı başı yukarı hicret yoludur. Yani hicretin yapıldığı yoldur. O yolu müşrikler de e, geri gelirken kullanıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbaratla bunu öğrenince yaklaşık olarak geçileceği günü de öğrendi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, o kervanla Medine'nin en iyi kesişeceği yer olarak Bedir'i Bedir işte Medine'den sonra 150 kilometre Mekke'ye doğru yakın bir Mekke'ye doğru giderken 150 kilometrelik mesafede bir küçük vadinin adı orada müşrikleri sıkıştırıp e, ashab-ı kiramın muhacirlerinin e, Mekke'de gasp edilen mallarına karşılık bütün birikimleri hayat boyu olan birikimlerine karşılık bari onu kurtaralım gibi bir plan yaptılar. Bu plan kafalarında iken Bedir yoluna çıktılar. Başlarında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var çünkü o da muhacirlerden biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhacir neticede. O da bütün malını babasından, annesinden, dedesinden, amcasından kalan ne varsa her şeyi bırakıp geldi. Böyle bir proje ile çıktılar. Allahu Teala Enfal suresinde bu sahneyi tarif ederken, siz başka bir şey için çıktınız, Allah'ın hesabı başkaydı diyor. Onlar mallarını ele geçirmek için çıkmışlardı. Yanlış bir niyet değil bu. Ama Allah ise, şirkin başını, 314 mücahitle ezmek istiyordu. Bu arada, kervan, bu bin deve, yani bir servet bu. Bir şehrin 6 aylık servetini, Mekke'ye götüren, Ebu Sufyan başkanlığındaki kafile bu faciayı önlediler anladılar yani ashab-ı böyle bir plan olduğunu anladılar deyim yerindeyse ben böyle kolay anlaşılsın diye izah edeyim taktik değiştirip başka yoldan Mekke'ye kaçtılar hem Mekke'ye kaçtılar kervanı kurtardılar hem de Mekke'ye haberci saldılar Muhammed'in böyle planları var çabuk ordu toplayın diye. Onlar da acilen ordu topladılar. Bin kişi kadar kalabalık bir ordu topladılar. Medine'den çıkan ashab-ı kiram sayısı 314 kişi. Onlar ise bin kişi hemen hemen üç katı büyük bir orduyla geldiler. Ve deyim yerinde ise işte avlanmaya giden Ashab-ı yani müşriklerin malını av gibi alacakken karşılarında ordu buldular. Kervan hesaplıyorlardı, ordu buldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şura meclisi topladı. Çünkü neden? Neticede bir kervanda bilemedin elli kişi olur. Kervancı başı var, yol var, hayvanların besisini sağlayan var. Yani yetmiş kişi olmazlar. Çünkü masrafına değmez. O insanlar gelene kadar yarısını yer. Bir ay sürüyor belki bir kervan. Yani erzağı tüketirler. Dolayısıyla çok kolay bir operasyonken karşısında techizatlı, donanımlı bir ordu buldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbaratçılardan ordunun geldiğini öğrendi. Savaş pozisyonuna geçildi. Ama Şimdi bir sıkıntı vardı. O sıkıntı da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve savaşa gidiyoruz diye kimseyi çıkarmadı. Malımızı almaya çıkıyoruz. Yani iki sene önce hicret yapılmıştı. 2 sene önce gasp edilmiş mallarımızı almaya çıkıyoruz diye çıktıkları yerde savaş sahnesi oldu. Peygamber nezaketi gereği hadi savaşıyoruz pozisyon değişti buyurmadı. E, oturun bir istişare edelim dedi 314 kişiyle. Ee, ashabım bana akıl verin ne yapalım dedi bu Bekir hemen söz aldı Ya Resulallah sen bize ne dedin de yapmadık türünden bir cümle kullandı Ömer söz aldı ee, Ya Rasulallah, emret yerine getirelim dedi Mekdad İbni Amr radıyallahu anhüm cemiyen söz aldı Ya Resulallah sorma hiçbir şey emret ama bunlar hepsi muhacir Zaten yapacak bir şeyleri yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer döndü, ey insanlar konuşun, konuşun, ne yapayım buyurdu. Bunun üzerine Saad ibn Muaz radıyallahu anh ensardan dedi ki ya Resulallah mesele anlaşıldı. Sen ensar olarak bizim ne düşündüğümüzü merak ediyorsun. Biz hiçbir zaman sana Musa'ya Yahudilerin dediği gibi sen ve Rabbin git savaş biz burada bekleriz demeyiz. Sen neredeyse oradayız ya Rasulullah merak etme dedi Saad bin Muaz. Allah ondan razı olsun. Bu sahneleri tarif eden sahabiler diyorlar ki e, yani o anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü güldü. Çünkü Ensar e bu sizin sorununuz. Biz bu işe ne karışalım? Aile sorununuz adeta deyip kenara çekilseler Görünürde bir suçları olmayacaktı. Neden? Medine'den çıkış nedenleri yani onlarla ilgili değildi. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lojistik destek için beraber bulundular. Ama o gün sanki kendi aile sorunlarıymış gibi bir e, ciddiyetle merak etme ya Resulullah seninle beraberiz dediler. Ve 314 kişi böyle oldular. Yoksa belki onlardan yüzük gitse yarısını kaybetmiş olacaktı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böylece savaş pozisyonu alındı. O arada müşrikler de ordularıyla geldiler. Savaş donanımı yapıldı. Ashab-ı kiram Medine'yi arkalarına alacak bir pozisyonda. Müşrikler de e, Mekke'yi arkalarına alacak bir pozisyonda bulundular. Dediğim gibi burası böyle küçücük bir vadi. E, bu vadide o günden kalma bir hatıra yok. Ama o günkü ulemanın ilk nesillerden itibaren ulemanın çizdiği krakiler, tarif ettikleri şeylerle insan sanki görüyor gibi bir sahne. Yani Allah lütfetti uzaktan e, seyretme imkanım oldu. Çok sıcaktı inip dolaşamadım ama yani orada o vadiyi seyretmekten çok o ruhu yakalamak orayı e, gelip donatan melekleri anlamak önemli. Dileriz Allah onu bize nasip eder. Bu gazve, ashab-ı kirama, daha sonra Mekke'yi fethedecekleri, Rıbbiye ibn Amir radıyallahu anh'ın, e, Pers kralının karşısına çıkıp, odunuyla mermerlere vuracağı gücü veren derslerle doldu. Bir, Sabah vakti başladı. ikindi vakti bitti. Öyle uzun günlerce sürmedi bu savaş. Daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem üç gün orada bekledi. Savaşın sonuçlarını e, tespit etmek için üç gün bekledi. Ama savaş bir gün bile sürmedi. Fakat İslam'a dönüm noktası oldu bu. Şirkin rüzgarı kesildi. İslam'ın rüzgarı Allah'ın izniyle esmeye başladı. Bu derslerden bugüne taşıyacaklarımız var ashab-ı kiram onlarca ders çıkardı kendisine çok büyük dersler çıkardılar zaten Enfal suresi o derslerin bir ile başlıyor siz Bedir'e gelmişler olarak nasıl ganimet kavgası mal kavgası yaparsınız diyen adeta öyle uyaran ayetle başlıyor burada Enfal suresinin e, 60. ayetindeki dersle başlıyoruz Allahu Teala ne dedik Enfal suresi Bedir'le ilgili bir suredir. Orada Allah-u Teala lehum Düşmanlarınız için bütün silah çeşitleriyle hazırlık yapın buyurdu. Dolayısıyla Bedir'den anladık ki Müslüman Allah'a ile beraber çünkü surenin başında da müminler Allah'a tevekkül eden kimselerdir diyor. 60. ayetine geldiğinde siz beşer olarak her türlü hazırlığınızı yapın buyuruyor Allah Teala. Demek ki müminler Allah'ın emri olarak küfre karşı hazırlık yapmak zorundadırlar. Kalemse kalem, para ise para, tanksa tank, füze ise füze, medya ise medya. Nasıl yapılıyorsa savaş. İkinci olarak Enfal suresinin 45 ayetinde önemli bir ayetin ayrıntı var. Müşrikler dedik Mekke'yi arkalarına alarak, müminler de Bedir arkalarını alarak saf oldular. bin kişi bir tarafta, 314 kişi gökler gibi adamlar yere inmiş oradalar Allah Teala o esnada indirdi ayette. Ya yelledine amenu izaa laqitum fe'sbutu ve la buyurdu. O pozisyonda. Ey müminler, düşmanla karşılaştığınız Şimdi ayakta durun. Yılmak, yıkılmak yok. وَذِكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredeceksiniz. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Demek ki zafer, sebat eden ve Allah'ı zikredenlerin işi. Ne tank, tüfek tek başına yetiyor, ne tek başına zikir yetiyor. Tesbihi eline aldığın kadar, tüfeği de eline alman, tekniği de eline alman, Allah'ın emri oldu Enfal suresinin 45. ayetinden anlaşılıyor burada müminler üçüncü bir noktaya geçiyoruz müminler çok azdı üçte bir bile değildiler neredeyse bu üçte bir bile olmayan müminler azınlıktılar ama Allahu Teala Allah beraberse sizinle rakamlara takılmayın buyurdu Ali Emran suresinin 249. ayetinde ne buyurdu? Ve nasarakumullah bi Bedrin ve entum ezille. Siz zayıf kesimdiniz ama Allah size yardım etti, kazandınız. Bu aynı zamanda kıyamete kadar bütün müminlere hangi mesajı veriyor? Siz Allah'la beraberseniz zayıf değilsiniz, azınlık değilsiniz. Allah'la beraberliğinizde sorun varsa çoğunluk çoğunluk olmanızın da kıymeti yok. Bunu da bir başka mesajda göreceğiz. Bir Enfal suresinin 12. ayetinde başka bir başlık daha var. Bunu hiç unutmayacağız. Bedir bu işte. Seulki fî kulûbil lezîne Müminlere karşı gelen kafirlerin kalbine korku salacağım. Müminlerin silahlarından biri budur. Kâfirleri Allah ürkütüyor. Bunların gizli silahları var diyor. Dolayısıyla mümin Allahu Ekber diye sesini yükseltince kâfir füze düştü zannediyor. Bu Allah'ın yardımlarından bir çeşittir. Gökten hazır füzeler inip İslam ordusuna teslim edilmiyor. Ya nasıl oluyor? dolaylı ve direk bir sürü yardım geliyor. Bu yardımlarda mesela biz melekleri gönderdi, Allah Bedri kazandı diyoruz. Halbuki El-Enfal suresinin 12. ayetinde kafirlerin kalbine korku saldım diyor, ötleri patladı diyor. Bunu unutmuyoruz. Mümin kafirden korkmuyor, adam yerine koymuyorsa, burada Allahu Teala'nın o mümini sahiplenip, sahiplenmediği ile ilgili bir işaret var bunu Çanakkale'de de görürsün istersen, Çanakkale'de de var, Moğaç meydan muharebesinde de var, Veya da, e, Malazgirt meydanında da var bu, kafirlerin yüz katı bir ordu ile çıkmıyorsun, tam aksi oluyor ama ödü patlıyor kaçıyor adamlar, Tebük'te var, Yermük'te var, Mute'de var, Allah sahiplenince mümini kafire korku salıyor, Psikolojik sorun oluyor. Bunun için Amerikan ordusu, dünyanın en büyük teknolojilerine sahip bir ordu olduğu halde, dünyada en çok intihar vakasının olduğu ordulardan birisidir. Ötleri patlayan, kendi ürettiği silahın on kat basit bir tabanca ile karşısına çıkandan bile korkan bir ordu, Allah'ın fare yavrusu gibi toprağın üzerinde dolaştırdığı bir ordu demek ki. E, mümin, Bundan ne zaman ders çıkaracak? Buna iman etme. Şansını yakaladığı zaman biiznillah. Bir başka mesele, Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram, bu Bedir mücadelesinde, Allah'la beraberken ana, baba, kardeş, akraba bir şey takmadıklarını gösterdiler. Bunu da Mücadele Suresi 22. ayetinde görüyoruz. Onlara hitap ederken Allah, "Le <gülüyor> tecidu billahi Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminlerin arasında <gülüyor> Allah'a ve peygamberine düşmanlık edenlere sempati beslediklerini göremezsin. "Ve <gülüyor> abahum Onların babaları bile olsa kafirler. Çocukları bile olsa böyle bir meyil göremezsin müminlerde buyurdu Allah. Ana baba diyor, parti, grup, vakıf ırk. böyle bunlar zaten ötelerdeki şeyler. Kendi anasını bu Bedir'de bu sahneleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahit olduğu yerde Ebubekir gösterdi. Ashab-ı gösterdi. Ali herkes gösterdi. Bu yiğitliği yani Allah'la beraberken başka hiç kimseye meyletmeme etmeme düşüncesini gösterdiler. Bir başka sebebi Enfâl suresinin 9. ayetinde görüyoruz. Ashab-ı kiram samini dua etmişler demek ki. Bunun içinde Allah-u Teala Rabbiniz duanızı kabul etti buyuruyor. Tam aranan duayı yaptılar demek ki. Bu ne oldu? Yani ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun o pozisyonu görünce dünya ile bağlantılarını kestiler. Arşında Allah burada biz noktasına geldiler iztesteğîsun <gülüyor> rabbikum siz Allah'a tam sarılmıştınız festecebelekum <gülüyor> rabbukum rabbiniz de size evet dedi. Bu kıyamete kadar bari can boğaza gelince samimi dua et heyecanı veriyor mümin'e. Bari sıkışınca takvan olsun. Bari artık Ölümle burun buruna geldiğin yerde bari orada Ya Rabb derken yüreğinden gelsin bu ses diye bir şey var, bir his var. Yine Enlenfa suresinin 46. ayetinden bir ders daha çıkarıyoruz. Müminler ihtilaf ederlerse tartışırlarsa kendi aralarında ellerindeki başarı imkanları gider. Ayet 46. ayet وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ Tartışmayın. Boşa çalışırsınız ve devletiniz gider. Ayeti çok açık. Tabi sen haklı çıkıncaya kadar tartış demek değil bu. Taviz verilecekse sen ver. Kafire verme mümine taviz ver. Anlayışı bu. Ashab-ı kirama diyor tabi bize demiyor diyor. Düşünürsek vay halimize. Bedir'den çıkan en müthiş e, ayetlerden, derslerden birisi de Enfal suresinin 48. ayetidir dedik ki envai süresi Bedirle ilgili. Allahu Teala orada bugün bile Müslümanların bunu keşke anlasalardı diyeceğimiz müthiş bir ders veriyor. Ve zeyyenlahumu şeytanu a'maluhum ve inni Şeytan bir insan kılığına girip bu orduyu yenecek bir kimse yok. dağıttınız gittiniz düşmanlarınızı diye onları dolduruşa getirdi diyor. Sonra felemen ma tara'at minkum ara iblis Bedir'deki sahneyi gördü. Onları kışkırtıp oraya kadar getirmişti. Kırın Muhammed'in belini der gibi getirmişti. Cebrail'i ilk gören o oldu. Baktı ki, Cebrail ve arkadaşları geliyor, Cebrail'in yabancısı değil o çünkü. İnni ara me'lâ taraun. Sizin görmediğinizi görüyorum deyip kaçtı oradan. Bu ayet çok önemli. Müslümansın veya değilsin, kafirsin veya değilsin, iblis sürekli, sürekli kışkırtıyor. Ama Allah'ın, yardımını ve Allah'ın akıbetini takdirini gördüğü an ilk kaçan iblistir. O yüzden işte müşriklerin hemen morali kırılıyor. promosyonları bitiyor. Onları şeytan, haydi vur bir tane şuna, vur göreceksin diyordu. O ses birden kesiliyor. Nasıl bizi melekler gelip teyit ediyorlarsa müminleri inşallah kafirleri de iblis kışkırtıyor orada. Melekler ebedi çekilmiyorlar. Dağılmayın, müminlere destek olun buyuruyor Allah. Orada duruyorlar. Ama iblis ve adamları o anda kaçıyor. Kaçınca müşrikler baş başa kalıyorlar. Ve iki tane tabancalı çocuk Filistin'de taşıdığı silah 100 kilo kadar gelen 50 tane askeri kovalıyor. Bir çocuğun Allahu Ekber sözü bunun için tesirlidir. Filistin'de. Keşmir'de veya dünyanın neresinde olursa olsun. Bir başka önemli nokta. Burada biz önemli bir sorunun cevabını arayalım. Bu kadar büyük kerametler, melekler indi, iblis kaçtı. Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem üzmeseydi ya, o Medine'de dursaydı da, Kureyş Mekke'den yola çıkınca hepsini bir helak etseydi Allah olmaz bir şey miydi? Niye olmasın ki? Yapmadığı iş midir Allah'ın? Nice kafir milletleri toptan Allah helak etti. Bunu Allah niye yapmadı? Kur'an bunu çok açık söylüyor. Çünkü Allah büyük bir kanun koymuş. Bu dinle cennete girmek isteyenler cehenneme girmek için uğraşanları bu dünyada yenmeleri gerekiyor. Yoksa cennete girmenin cehennemden kurtulma hakkı verilmiş olmaz. Onlar bir batıl ve hak yüzleşmesi gerekiyor. Bedir bu sahnenin gerçekleştiği yerde. Bir başka mesele Allahu Teala 5000 melek gönderdi. Ve kafirlerin kalbine korku saldı. Müminleri destekledi. Bin müşrikten yetmişi öldü sadece. Ali İmran suresinin 127. ayeti çok enteresan bir noktaya tespit ediyor. Bütün bunları melekler gönderdik. İşte destek yani gökler oraya düştü. Adeta müşriklerin hücresi bile kalmaması lazımdı. Peki neden 70 kişi öldü? 70 onda bir bile değil, müşterilerin onda biri bile değil. Yani 12'de, 13'te birine tekabül ediyor neredeyse. Ka Alemran surusunun 127. ayetinde bütün bu mucizeleri saydıktan sonra, "Li yqta'a tara'fan min al-ladzina kafaroo" veya "kbitaum" faynkalibu khaibin" buyuruyor bir kısmını kafirlerin helak etmek için bütün bunları yaptık tek bir meleğin üflemesiyle kökten helak olabilirlerdi onlar o kadar melek indi bir orantılı güç yok bizim bugünkü teknolojik ifadelerimizde ama basit bir helak yani o kadar da yaralıları var esirleri var yani yarısı sapasağlam geri gitti bir defa yarısından fazlası geri gitti sapasağlam onlardan bir grubu helak etmek istedik neden? çünkü o gün Bedir'de kökten hepsi helak olsaydı küfür kökten bitiyordu zaten cihat piyasası kalkacaktı Cihadın borsası dağılacak o kadar inen şehitlik ayetleri ne olacak? O kadar cihat ayetleri ne olacak? Nefis imtihanı nasıl olacak? Kim kiminle imtihanı olacak? Dönüp Medine'yi ashab birbirini vurması lazımdı o zaman. Demek ki Allah'ın planında Bedir gibi bir günde bile küfrün tamamını helak etmek yoktur. Bunu Müslümanlar hiçbir zaman beklemeliler. Bir ordu kurduk ki köklerini ta Güney Kutbu'na kadar sürdük, temizledik. Çok beklersin sen öyle bir ordu. Bedrin melekleri bile bunu yapmadı. Allah böyle murad etmiyor çünkü. Ne istiyor Allah? Hep onlar böyle e, av peşinde koşan kaplan gibi beklesinler. Müminler de teyakkuzda olsunlar istiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bunu anlamazsak Bedri anlayamayız. Moaş'tan sonra şu niye oldu? Malazgirt'ten sonra bu niye oldu? İstanbul Fethi'nden sonra niye böyle oldu? Uğraşır dururuz. Uğraşmamak istiyorsan formül bu. Bir başka mesele. Neden Allahu Teala bin, üç bin, beş bin diye rakam vererek melek indiriyor? yani melekleri destekledi deseydi, biz bunu böyle anlayacaktık zaten. Veyahut da, yani, 3000 bin değil de, iki melek gönderdim dese, iman edenler iki melek o kadar orduyu yenemez, diyecek miydiler? Haşa. Rakam niye veriyor Allah? Bunun, çok önemli iki nedeni var. bir, kalkar bir uyduruk ilahiyatçı, bu manevi destek demektir, yani orada Cebrail'in ne işi vardı diye, bir edebiyat yapmasın, 1500 sene sonra diye, fiilen rakam veriyorsa Allah, o kadar melek indi oraya demektir, 2800'lü de Allah 3000 mi diyor bunu haşa, yani bu rakam, anladığın sayma sistemi üzerinden, bir sayma sayılarından, 1, 10, 3000, 4000, 5000, anla yani bunu, diye Allah izah. 2 müminlerin kalbini mutlu etmek istedik buyuruyor Allah. Sonucu görünce hepsi müminlerin mutlu oldular ama 300 kişiye karşı önce 1000 kişi arkadan 2000 kişilik bir grupta daha arkadan 5000 kişi oldular görünce o görsel nokta müminlere doyumsuz bir cihad zevki verdi. O iz testağısuna Rabbinize sığınmıştınız duasının sonucunu o anda yaşattı Allah onlara bir de bu hissedildi bu iki şeyden dolayı Allah yardımını bin, üç bin, beş bin diye rakamsal olarak bize zikrediyor yoksa bir meleğin bütün dünyanın altın üstüne getirmeye kudreti var mı? Var Nuh Aleyhisselam'ın tufanına bak Cebrail Aleyhisselam'ın tek başına yaptığı işler Lut Aleyhisselam'ın kavmini kaç milyon melek yaptı zannediyoruz 3 tane melek rolündeki mahlukat Allah-u Teala yerle bir etti her şeyi bir başka mesele daha var Bedir'i bugüne getirmek istiyorsak meleklerin yardımı Bedir'e mahsus bir şey midir? yani Allah sadece Bedir'de mi meleklere görev verdi kıyamete kadar geçerli mi? kıyamete kadar geçerli Nereden biliyorum? ale i Suresi'nin 125. ayetinden biliyorum. Bela in tasbiru ve tattaku ve yatukum min fawrim hada yumdidkum rabbukum bi 5000 min el meleketi Hayır, hayır. Siz sabrederseniz, takva ehli olursanız onlar nereden gelirse gelsinler 5000 melekle sizi destekleriz biz. Demek ki müminlere hitap ettiğine göre bu iman edenler imanının yanında sabrı olanlar ve takva ehli olanlar. Üç özelliği bulunanlar kıyamete kadar meleğin yardımına muhataptırlar. Bu üç özelliği ama önemsiyoruz. İman zaten o. Sabır ve takva. Sulu Müslümana, cıvık Müslümana akşamdan sabaha kadar dünyayı değiştirmek isteyen Müslümana, Allah'ın böyle bir sözü yok. Burada önemli bir nokta daha, biz Bedir vazvesinde 17. ayetten ve 60. ayetten anlıyoruz ki, mümin, ben, Namluyu doğrulttum dese de atanın Allah olduğuna inanmak zorundadır. Felem taktuluhum velakinnallaha kateluhum. Peygamber Efendimize hitap ediyor ayet. 17. ayet. Sen öldürmedin. Allah öldürdü onları. O ma ramayta izramayta velakinnallaha rama. Sen ok atmıyordun. Allah atıyordu. 60. ayette de sonra topluyor. O men nasu illa min indillah. Allah'tan başka yardımcı olamaz kimse kimseye. Bedir'in özeti bu. Önce ne diyor? Hazırlığınızı yapın. Sonra ne diyor? O hazırladığınız okları ben atacağım merak etmeyin. İsabeti ben diyorum diyor. Bir başka bugüne taşıyacağımız bir ders malzemesi olarak <gülüyor> azlık ve çokluk meselesi. Müslümanlar Milyonlara bali ordular da hazırlayabilirler, hazırlamalıdırlar da. Ama, azlık ve çokluk değil, Allah'ın yardımı seni bağlayıcı olmalı. Yardımı hak eden Müslüman olman, önemli olmalı senin için. Burada Enfal suresinin 19. ayetinde, allah Teala, müşriklere hitap ederek, وَلَمْ تُونِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكَ سُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ Siz çok bile olsaydınız, varlığınız bir işe yaramadı. Çünkü Allah müminlerle beraberdi. Kafirin kalabalıklığı bir işe yarıyorsa, Allah mümini yalnız bıraktığı içindir. Niye yalnız bırakıyor Allah? Çünkü imanda sorun vardır, sabırda sorun vardır, takvada sorun. Tabi takvanın ayrıntısı, sabrın ayrıntısı, ayrıntısı. Tevbe suresinin 25. ayeti, bu Huneyn savaşı ile ilgili, o gün asaba hitap ederek yine, o gün siz, çokluğunuza güveniyordunuz ama hiçbir işe yaramadı. Buyuruyor allah Teala. Yine El-Maide suresinin 100. ayeti, bununla ilgili değil, ama genel olarak yani Bedirle ilgili olmasa da, Bedir'i anlatıyor. <gülüyor> Temiz ve pis aynı değildir. Pisi çok görüyor olsan bile, pis yoğun görülüyor olsa bile, aynı değil bunlar. Celle Celaluhu, allah Teala buyurdu. Elfal suresinin 42. ayeti, şimdi tekrar toparlıyoruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gasp edilmiş mallarına karşılık mal almak istediler karşılarında ordu çıktı allah Teala biz böyle planladık size bunu buyurdu bir yığın karşımızda savaş sahnesi var. Bütün bunları neden yaptı Allah cevap veriyor. El 42. ayet liyehlike menheleke <gülüyor> ambeyyinedin ve yehya am ambeyyinedin her şey göz önünde olsun diye. Ölüp giden niye öldü? Allah yolunda mı? Kureyş'in aptallığı yolunda mı? Belli olsun. Yaşayan da neyi hak ederek yaşıyor? Belli olsun diye. Bundan ne anlaşılıyor? Bugün biz Keşmir'deki mümin kardeşimizin durumunu irdelerken gamlı, kederli bir sahneyle onu hatırlıyoruz. Filan yerdeki Müslümanı görüyoruz kimi cihatla imtihan ediliyor, kimi infakla imtihan ediliyor, kimi zulmünden dolayı hesaba hazırlanıyor, yani herkesin bir e, ortamı var burada, Allah ise bütün bunları nasıl görüyor, kıyamet günü, huzuruna topladığında bütün kullarını mahşer yerinde, boş yere ölüp gidenlerle, onurlu yaşayanlar belli olsun diye, belge izlenecek orada, Bedir belgesi izlenecek, müşriklerin de suratına vurulacak o müminlerin de önlerine getirilecek Allah'ın izniyle bedir kıyamete kadar hep devam edecek bütün bedirler bedirimsi olaylar demek ki men heleke kim niye dairesi uğruna, işi uğruna imanından taviz verip gidenler kıyamet günü dinini neye sattığı ortaya çıksın diye belli olacak Şehit olup hakkı, hakkıyla hayata kavuşanlar veyahut da mümin izzetiyle yaşayanlar, gazi olarak yaşayanlar da neden bunu hak ettiklerini Allah belgelesin diyedir bu iş. Demek ki bütün bu olaylar bir belgeleme, bir tutanağa dönüştürmekten ibaret. Biz ise bunu filanca mümin boşu boşuna öldü zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşu boşuna mümin ölür mü hiç? o müminin belgesi o ölümü, filanca zalim, keyif süre süre gitti bu dünyadan, biz öyle zannediyoruz, Allahu Teala da kıyamet günü zulmünü belgeleyeceği, şu şu şu belgeleri önüne çıkarıyor. Bütün bunlar, böyle bakabiliyorsan hayata, imanın sana bu basireti veriyorsadır şüphesiz. Bu olmadıktan sonra, Medine'de münafıklar Bedir'i bir gün sonra canlı bir şekilde Bedir gazilerinden dinlediler. Bir münafık estağfurullah ben imanıma döneyim demedi. Algısı kilitlendikten sonra bugün de Bedir kimseye ders olmaz. O günde kimseye ders olmadı. Bu algı çok önemli. Neye ayarlısın sen çok önemli. Münafıklar ya Allah bu kadar melek geldi çünkü Medine'ye geldiğinde Bedir gazileri bu melekleri anlattılar. Ya birden değişik bir beş bin kişi gördük dediler. Ya bütün Bedir köyleri, kasabaları toplansa beş bin nüfusu yok oranın. Kim bunlar? Hem bu kadar erkek hepsi. Bu ne bu? Silahları nereden bulmuşlar? Arap Yarımadası'nda o kadar silah yok o kadar binilecek at yok Arap yanım bunu anladılar ki Allah bu işi destekledi bir kişi iman etmedi o gün ama sen çocuksun bizimle gelme dediği için 15 yaşında ağlayarak bedile katılamadığına üzülen çocuk ne dedi ey Allah'ım dedi sen Peygamber'in önüne bir savaş daha çıkarırsan, o zaman yaşım tutacak, ben sana göstereceğim ben ne yapacağımı dedi, o da çocuk üstelik, sen çocuksun diye bıraktı geride onu Efendimiz Allah aleyhi ve sellem. pazarlığa girişti Allah'la, bir daha peygamberin savaşırsa, ben göstereceğim ne olacağını dedi, utta da gösterdi gitti öyle Rabbine, onun için bugün, Bedir'i tefekkür ederken, aslında imanımızı laboratuvara götürüyoruz. O günkü Bedir'i anlamak kapasitesi açısından, bugünkü Bedir'i, Bedir'leri anlamak kapasitesi açısından, mal ilişkilerimiz, şöhret ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz, ırkçılığımız, hangi açıdan bakacaksak bakalım. Ama herkes, tıpkı o gün 314 kişinin, Bedir mücahitleri olarak göklere her biri bir yıldıza sanki adı verilmiş gibi şöhret oldukları gibi bugün de ilim cihadında, mal cihadında ve silahlı cihatta ümmeti Muhammed'in şerefini ben çocuğum diye beni almadınız ama bir gün ilimden icazetimi alırsam akıl bali olduğumda görürsünüz ey melekler diyen yiğitler bugün de olur. Bugün de olur. O gün, münafıkları, ölümün bile diriltmediği, beş bin meleğin diriltmediği gerçeği de var. لِيَهْلِكَ مَنْهَلَكَ عَنْ Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada almadı, ama bir daha kafirlerle cihad ederse ben ona göstereceğim. Heh, tehdide bak. Ben niye şehit olmadım diye, matem tutan çocuğun şa yeminine bak, tehdidine bak. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ yaşayan da niye yaşadığı anlaşılsın melekler tutanaklarını tutsunlar tespiti bu dileriz Rabbim <gülüyor> ümmeti Muhammed'e âmmeten ve bize de özellikle hassaten bu Bedir mücahitlerinin heyecanından bir kırpıntı nasip eder bir kırpıntı Allah yeter uzun yatırımlara gerek yok çünkü onların İz Onların o samimiyeti 5000 bin melek indirdi. Bizim bir tanemizin samimiyeti bizin Teala 5 melek de indirse, bir melek de indirse, festeja belkum size cevap veriyor şimdi. Muhatap olduğumuz zaman bizin Teala kurtulduk. Ümmetimiz kurtuldu. Bu sayede insanlık da bataklığından kurtulmuş olur. Allah'ın izni keremiyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.